Göre göre düş düşe, benzeriz bezediriz bizi bize biz bize, bezediriz benzeriz bizi bize biz bize. bize, biz bize. Cep telefonlarını öldürün dikkat dikkat, ne yapıyorsun bayanlar baylar? Toplar küs, patlar patlar küsler bak bir, turpolar hopleyip tut tut tut bakıyor. Aslılıktan, polisten, seyirciden korkarım Aslılıktan, polisten, seyirciden korkarım Çıkar akşam sahne, korkmaz gibi hanlar biraz dezgim bir haliniz var da. Ya, ya bilmem metro yürüyüş ya, sporu yürücü. sevenler için. Pat pat Hadi hadi gibi bir haliniz varsa, <gülüyor> sen ya şu doğru düz yap dişimi duracağım. <gülüyor> Taksi tarafı da Levent Taksim arası 12 dakika, inmesi bir inmesi, yürümesi bir buçuk saat. İşte bugün bu yüzden ben buraya taksiyle geldim. Gelirken taksi şoförüne küreselleşme nedir diye sordum. Taksi şoförü bana cimbom Galatasaray dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biz Avrupa birliğine girince bütün Avrupa Türk olacak. Zımba da küs, tasa da tasa gül, defa gül. Tura kara karlı tebili izak dur. Yıllarca geçer aradım. olur duygu Toykovitzan biraz sonra geri dönerim. <gülüyor> Öptüm bay bay. Alo? Evet. Evet. Pardon ne efem dediniz? Su sesi efem. Ah. Dinleyicilere su sesi mi dinletiyorsunuz? Ay hiç duymadım böyle bir radyoyu. Yalnız sizin mahallede mi dinlenebiliyor? <gülüyor> ha, hayır anlıyorum anlıyorum da. Yani ne gibi müzikler çalıyorsunuz? Ne tür bir radyo değil mi bu? Ya anladım anladım da Ne gibi müzikler çaldığınızı soruyor Hayır bir, bir dakika Her şeyi çalıyorsunuz yani ne bulursanız Ay anladım Ay çok çok özür dilerim Bir dakikanızı icat edilemiyorum cebim çalıyordu Bir dakika sizi bekleteceğim pardon Pardon bir dakika Ay ne oldu telefonda Hay Allah Hay Allah Dur cana çatlama aşacağız Çok çok özür dilerim sizi beklettim orada mısınız diye baktım benim yarısı olmuştu telefonda onun için çok özür diliyorum. Evet haklısınız bütün ceplerim aynı anda çaldı. Evet bir birden fazla cebim var. <gülüyor> haklısınız diye dedim diye hemen küstavlaşmayın buyurun. Siz ne istemiştiniz benden? Programınıza katılmamı. mı? Aa öyle mi? Ne zaman olacak bu? Aa canlı yayın canlı yayın yarın. Aaa <Gülüyor> imkanı yok, oho, yarın benim yarına sığmayacak kadar çok işim var. Sabah erken dediğiniz kaçta yani? Yedide mi? <gülüyor> Delirdiniz misiniz? Sabahın yedisinde orada olmak için benim evden kim bilir saat kaçta çıkmam gerekir? Üstelik i̇şte bakın yedi ile sekiz arası benim tamamen çocukları okula yol etmeme sahip. Çocukları yol ettikten sonra. Yeri nerede bu kusun SSF'min? Edirne'de mi? Sağ ve sol omuz başlarınızı bir check eder misiniz lütfen acaba kanatlarınız var mı? Hayır hayır şunu demek istiyorum, siz uçmuşsunuz, bir kanatlarınız eksik. Belki her ikisi birden eksik değildir, onun için omuz başlarınızı çekedin edin derim. Ya? Sabahın yedisinde Edirne'de canlı radyo yayınında ne arıyorum? Geceden mi geliyorum? Aa, güle güle size bol su sesli günler. Güle güle. Aa. Siz de kapatın beyefendi. Acayip kafa ütülediniz. Ütüledi değil mi? Ee, aa, bakın bakın hem de acayip monoton takılmışsınız. Karşı taraf baygınlık tehlikeleri geçirmiş. Karşı taraf dedi. Üsküdar. <gülüyor> Ay ne bileyim. Ya bir yerden buluyor telefonu, ya öyle rastgele çeviriyor. Topar şimdi bunlardan, valla toplantıdayım diyor. Ondan grider sesini... Ay inanmıyorum. İnanmıyorum, gene o tip arıyor. Evet, benim emin bu telefonu kapatayım, kapsama alanı dışına alayım, yoksa biz görüşemeyeceğiz. Kapattım, tamam. Bir dakika, şunu bir yere koyayım, nereye koysam ya ben bu... Buramıyorum, buramıyorum. Ah, tamam, tamam. Evet, öyle yapıyorum. Hıhıh, evet. Ay olsun ya. Yeni bir oyun provadayız. Çalışıyoruz. Evet. Bilemiyorum ne zaman çıkacak. Vallahi. Çalışıyoruz. Vallahi benim provaya gitmeye vaktim yok. Ezber yapmaya vaktim yok. İnan. Hakikaten. Çocuklar, okul, ödevler, çamaşır, bulaşık, alışveriş. Bakın, Benim oyunculuk yapmaya vaktim yok. Çok dertliyim vallahi. Ya atlayıp gelsene şuraya. Yapacağım kızım ben, şu an mutfaktayım, yemek ve ezber yapacağım. Ne yayıldı? Niye yayılıyorsun? Haydi, yayıldığın gibi toparla. Valla tamam kızım, sen niye otele iniyorsun, ha? Hayırsızsın sen, hayırsızsın. Ha. Tamam, ben de Ankara'ya geldiğimde seni ararsam abi. Tamam, aramayacağım. Tamam ya, iyi, görüşmeyelim o zaman, ne manası var? Evet, tamam, aramızda her şey bitti. Hee, ki? Ne? Kim diye var yanında? E tamam onu da al gel. Ya yani ne zahmeti kızım masaya bir tabak daha koyacağım cam olacak yetecek. Hadi hadi toparlan. Ben bekliyorum geliyor musun? Tamam sağ ol hadi öptüm. Bay bay. Hadi çabuk olun bay bay. Efendim bol kepçe mutfağımıza hoş geldiniz. Haranızda karnal çölemler mi? Hiç Ülkeye bakın. Bir tane karnacı olan adam He? Bir tane karn. Vallahi yok. Bakar mısınız beyler? Reyveld diyor ki açlıktan sesleri çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? Öyle mi? Hangisi? İkincisi. Açlıktan sesiniz çıkmıyor. Niye söylemiyorsunuz o zaman? Siz söylemezseniz oyun etmeyecek. Kim var? Aç. <Gülüyor> Aman çocuk istemem. Beş dakika kafamı dinleyeceğim. Sen otur orada. Ben sana bir şey veririm pişince. Oraya göndereceğim ben sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavrum benim çok mu acıktın? Ben sana pişince vereceğim şimdi. Bir tane büyük alalım buraya. Orada bir kaldırıyor. Beyefendiciğim şöyle gömleğinin kolu gözüküyor. Ben onu görebiliyoruz. <gülüyor> Kendisine sübriyet olarak ediyoruz. Ee, i̇sminiz nedir? Soyada gerek yok. <gülüyor> Necmettin mi? <gülüyor> He? Necmettin. Ya vallahi teşekkür ederim. Şurada bir genç arkadaşım <gülüyor> parmak kaldırdı. Bir de sen. Necmettin. Aç mısın gerçekten? Yoksa yani yoksa oyun devam etsin de ben Derya'nı mahcup etmiyim falan gibisinden mi takılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Misafir olduğunu değil bulduğunu yerleştirdim. <gülüyor> Yemeğinize bağlı diyor. Yemeniz güzelse yiyecek güzel değilse yemeyecek. Bak ben güzel yemek yapıyorum. Sana o kadarcık söyleyebilirim. Necmettin yiyecek misin gelmeyecek misin? Dur dur dur. Şimdi gel. <gülüyor> Necbet'in hemen Abdurlusu'ya ben gelmeyi başlayalım. Necbet yani prensip olarak gelecek misin geleceksin? Yemin ediyorum, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam Necbet, sen kal. Başka aşı olan var. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan, Örce'den bir arkadaşımı alayım. <gülüyor> ne bulursa aynı cana Hayır. Burhan mı isimli? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> Kaş falan yok, hiçbir şey yok ya Allah Allah. <gülüyor> Burancım otur, hiç rahatsız olma. Ben senin için de masaya bir tabak koyacağım, tamam mı? Yemek hazır olunca da sana Burhan bir zaman şöyle çıkıp oradan şuradan kısık gireceksin, tamam? Mı? Teşekkür ediyorum. Burancım yemekte ne içersin? <gülüyor> Efer? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir kahve. Yemekten sonra Burhan... ...her şeyin bir yolu yordamı var... ...yemek sırasında ne içeceksin? Burhan onu sonra yemekten sonra... ...sade kahve, niye sade? <gülüyor> <gülüyor> Yemek esnasında Burhan... ...ne alırsın? Yani yemek hazır olunca ben sana haber vereceğim dedim ya, gel geleceksin, benim iki tane de hanım arkadaşım diyecek Burhan, otururuz beraber şöyle baş başa. Yemekte ne içersin Burhan? Sen onun avukatı mısın, sen kuruş. Bir dakika ya, duyamıyorum. Burhan'cım... Yarı başında akıllı aldım. bilirsin. Önemli değil. <gülüyor> Atistanlık'ta ne alakası var? Sen buraya benim konuğum olarak ineceksin. Efendim? Yo. <gülüyor> ne alakası var? <gülüyor> Yemek yiyeceğiz beraber. <gülüyor> Burhan yemekle ne içersin? Üzme beni Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Burhan su var. Su veririm sana. Bak misabirimsin. Süt diyor. Süt. süt. Burhan. İşte iki tane canavar var, bütün sütleri bitirdiler. Sen rica şuradan bir yerden, süt ve sütlü mamullerden. Ve yolunda her yer sabaha kadar açık. Burhancığım, bir rica etsem gitmelisiniz. Aynen. He? Ya nerenin Burhan'ı bu? Eee... <gülüyor> Burhan, hak edem bizim kızlar da belki ayran içerler, şimdi sen tabii süt içiyorsun, onlar başka bir şey içmezler. Ormanın dağıydı. Burhan çok iyi ya. <gülüyor> Burhancığım, alıp gelebilir misin? Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama istersen, ben suyla yetinirim, şimdi rahatsız olmuyum, oyunu kaçırırım falan diye düşünüyorsan... ...ben sana su da veririm veya başka bir şey, ikram yani. ederim. Açma onu çeşirin, Tamam, he, otur, o zaman ben sana su vereceğim. Yemek hazır olunca da sana haber vereceğim, tamam mı Burhan? Necmettin neler kaçırdı? <gülüyor> aa, aa, aa. <gülüyor> tamam tamam sana da vereceğim bir şey merak etme. Şurada üç kişiyi mimledim zaten. Burhan ben senin için de masaya bir tabak koyuyorum. Yemek hazır olunca sana haber vereceğim merak etme. <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> Yok tabaklar standart, <gülüyor> normal. <gülüyor> Şu ezbera bakalım. Ah Sena Bey, vah Sena Bey, Yaver Ağa'nın söyledikleri sahi mi acaba? Pederiniz geliyormuş, hem de sizi evlendirmek Yaver Ağa'nın söyledikleri sahi mi acaba? Pederiniz geliyormuş, hem de sizi evlendirmek istiyormuş. Ne kadar saçma ya, ne kadar anlamsız. Ben bütün bunları biliyorum, her şeyi Yaver öğrenmişim, bunu ona da belirterek anlamsızca yeniden soruyorum, o da bana evet diyor. Hayatımızda bunlarla doğru zaten. Valla, sorulmasa da olur sorular ve onların gereksiz cevabı. Hayatımızda bunlardan o kadar çok var ki, manaba telefon etti. taze domates var mı? de, çok taze abla, de. Gelen domatesler ezik büzük ve hiç taze. Hepimizin böyle saf bir yanı vardır. Sorulmasa da olur soruları sorar, yanıtını alır, oh, huzura Şimdi taze domates var mı deyince Manav bana Yok abla Domatisten hepsi züçürdü bak <gülüyor> <gülüyor> Vıcık vıcık iiii. Bunlar da salça bile olmaz <gülüyor> bak, bak bak bak Üzerlerinde kamikaze simekler dolaşıyor Ben şimdi bunları denize döküp intihar edeceğim Demez Ama ben gene de Kapatın e, diye sorarım. Şimdi bir balık lokantasına gidip masaya şöyle bir kurulduğunuzda garsona balık tavsiye mi? Yani sen hangi balığı tavsiye edersin? <gülüyor> Saf keris sorusunu hepimiz sorarsın. Garson da hiçbir zaman bize balık geçen haftadan beri diktirir. <gülüyor> Bu arada dört defa ceryan kesildi Dipriz çözüldü, izdi, gene çözüldü, gene frizdi. Derken dipriz bozuldu. O balık kesin kokmuştur. Zehirlenirsiniz vallahi. Garson, garsonun sapgeriz soruları yok mudur? Hı? Daha lokantanın kapısından içeri girerken burnunuzun dibinde biter. Sanki sizi oraya sokmak istemiyormuş gibi bir soruşturmaya başlar. Yemek için! <Gülüyor> Başka niçin gelmiş olabilirim? He? <gülüyor> yani... <gülüyor> sayın eşim bu gibi sorular karşısında mantarı geri tıkayıcı tiplerden olduğu için onunla birlikteyken böyle bir durumda kaldığında hiç sorun olmaz. Garson yemek için mi diye sorduğunda sayın eşim hayır! Hanımefendiyle bilek güreşi yapacağız. <gülüyor> Sen bize uygun masa göster yanıtıyla... ...garsonu bir anda kendisine göster. <gülüyor> Getirin. Garsonun gaflet ve delalet içinde sorduğu... ...kaç kişi olacaksınız? Sorusunu ise sayın eşim sinirli yanıtlar. İki kişiyiz işte. Hanım hamile değil... Yemek sırasında çoğalmayacağız. <gülüyor> i̇şte böyle sorulmasa da olur sorular. Ve onların gereksiz cevapları gündelik yaşantımızın bir parçası. Örneğin kuaföre gidersiniz, saçınızı yaptırırsınız, akşam bir davete katılırsınız. Yanınızda oturan bayan, ah! Koğuşlara mi gittiniz? <gülüyor> hayır şekerim, koğuşu <kuaförü> evet çağırdı. <gülüyor> bir dostunuzu, dostunuza gidersiniz, kapıyı çalarsınız, bir dost açar kapıyı. Ah, siz miydiniz? <gülüyor> ya hayır, diz değiliz, diz gibi mi görünüyoruz? <gülüyor> Getirdiğiniz çiçeği uzatırsınız. Ah, Çiçek! uçakla <gülüyor> Bagaj beklentisine geçtim. O kadar uzadı ki bavulumun geleme işi. 40 yılda bir sigara içerim. Ay çıkarttım bir sigara yaptım. Birden sağ omuz başımda beyniyle ile bedeni arasındaki ara kablosu kopmuştu. <gülüyor> Burada sigara içmek yasak. dedi. <gülüyor> Biliyorum dedim. Burnumda üfleyerek dumanı. Şimdi ara bir an zuraladı. olmamasından kaynaklanan bir gecikme var algılamasında. O süreyi tamamlayıp. E yasak ama. <gülüyor> e biliyorum ben yasağa deliyorum. Ara kablosuz ara bağlantı süresini tamamladı. E olmaz ki ama dumanı bize geliyor. <gülüyor> Olur kardeşim. Anayasa delik deşik, ben sigara yasağını dersem ne olur? <gülüyor> Efendim, Burhan. <gülüyor> Bugünkü yemeğimiz, sıfır azı zeytinyağlı şefimizin tavsiyesi su oftu de yoktu şef çor. <gülüyor> Neymiş Burhan yemeğimizin adı? Lan! <gülüyor> <Her? gülüyor> ne diyor Burhan ya? Çok iyi tıklı. Burhan. Burhan, yemeğimizin adı ne? Kimişim? <gülüyor> Buraya çıkacaksın, yarın meşhur şey olacaksın, sana soracaklar. Yemeğin adını söyleyemezsen olur mu yani şimdi? <gülüyor> Bir daha söylüyorum. Su popsu de yoksu şeço. Su popsu de yoksu <gülüyor> şeço. Bravo. <gülüyor> evet. Önce tenceremizi, tenceremize alıyoruz. <gülüyor> İçi boşverdi. <gülüyor> <gülüyor> tenceremizi alıyoruz. Ocağımızın üstüne koyuyoruz. Kapağımızı şuraya konuşlandırıyoruz. tencerenizin halkını yavaşça açıyoruz. Gördüğünüz gibi domateslerimizin kabuklarını önceden soyduk. Onları un ufak edicimize koyuyoruz ve basıyoruz girmemize. Onlar un ufak olurken biz sıfır asit zeytinyağımızı peynçemizimizi biraz öyle bir gezdiriyorum. <gülüyor> ve un ufak edilmiş domateslerimizi ...yağımızın içimize boca ediyoruz. Tahta kaşığımızla şöyle bir karıştırıyoruz. Tahta kaşığımızla yalnız golf sopamızla olmaz. Yalnızca tahta kaşığımızla şöyle bir karıştırdık kısık ateşimizde 2 dakika, 21 saniye, 4 saniye alazlanmaya bırakıyoruz. Kapağımızı şöyle kapatıyoruz. Beyefendi, siz 2 dakika yapsanız da olur. Ben 2 dakika, 21 saniye, 4 saniye yapıyorum. Çünkü benim kum saatim öğle ayak. <gülüyor> Çorbamıza koyacağımız sert sebzelerimizle olayımıza devam ediyoruz. Önceden yiterek ayıkladığımız bir adet havucumuzu, fırasamızı ve lahanamızı un ufak edicimize koyuyoruz. <gülüyor> <Gülüyor> Ve onları orada çörpü çöpü çipliyoruz. <Gülüyor> Onlar bu mutak olurken biz cici patatesimize yöneliyoruz. <Gülüyor> memnun oldum, çok memnun oldum. Rica ederim, rica ederim. Pardon, ne yürüyüşü? Hayvanları koruyalım yürüyüşü. Ah, ne zaman bu? <gülüyor> Cumartesi sabah dokuzda. Ah, Edirne'de mi? Ah, ben orunda. Galatasaray Lisesi'nin önünde. Evet, çok güzel. <gülüyor> hayır, hayır, maalesef katılamayacağım. Yok, çok işim var. Hayır, hayır, katılamayacağım yok kendi işleme yetişemiyorum cumartesi günleri benim tamamen çocukların peşinde koşturmak yolunda olduğumu biliyorsun hayır hayır katılamayacağım hanımefendim bakın ayrıca insan haklarının olmadığı bir ülkede hayvan hakları diye bir sakıntı bana çok saçmadı bak hayır hayır hayvan sevmez değilim niçin sevmeyeyim ama ne bileyim biliyorsunuz tavuk da hayvan değil mi yani tavuk hakları diye bir şey yok tavuğunu da kesmeyin ben abi diye böyle bir başkaldırışı yok sadece kesilirken fersiz bir feryadı oluyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, yumurtadan civciv olarak çıkarıyoruz besliyoruz besliyoruz sonra kesip yiyoruz ya e, siz yemiyor olabilirsiniz ama genelde tavuk en yenilen hayvanlardandır tabi Beyaz et. Etini yemediğimiz hayvanları mı koruyalım? Demek istiyorum size. Yani. İstelik etini yemediğimiz hayvanlar sınıflandırması da her millete göre değişiyor. Evet. Kedi, köpek, at, maymun yiyen milletler var. Buffalo bile yiyorlar ayol. He Evet. <gülüyor> Ayrıca biz de zaman zaman sucukta, sosiste, tükürük köftesinde falan yani Birinsizce de olsa o hayvanlardan şöyle bir tatmışızdır. Tabi. Ayrıca Afrika'da durum daha da karışık. Evet. Biliyorsunuz Afrikalılar timsah besliyorlar. Afrikalılar timsahları yiyecekken timsahlar afiyetle Afrikalıları yiyor. Ya işte bu durumda da orada da timsahlara karşı Afrikalıları korumak gerekecek. Of hanımecim. <gülüyor> Yok maalesef. Hanımecim bakın şu an mutfaktayım. Yemek yapmaktayım. Ha sonra... Arkadaşlarım gelecek, Burhan gelecek, yemek hazırlıyorum onlara. <gülüyor> evet. Evet hanfencim, kendimizi daha fazla yıpratmadan telefonlarımızı kapatmaya ne dersiniz? <gülüyor> Hayır hanfencim kesinlikle sizi üzmek istemedim. Evet. Hayır sadece yürüyüşe katılamayacağımı <gülüyor> belirtiyordum. <gülüyor> hanfencim birlikte aynı anda şu telefonlarımızı kapatmaya ne dersiniz? Siz kapatmasanız da ben kapatıyorum, benim telefonum otomatik kapamam. Görüşmekten verin. <gülüyor> Ay bir de böyle kadınlar var. sokak kedilerini toplayıp onlara ev tutuyorlar. Beni diye sokak köpeklerini zehirledi diye beni diye el bombası atıyorlar. Ya el bombasını nereden alıyor bu kadınlar ben bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> ...Allah'tan sebzeli kurma derneği yok anne. <gülüyor> şu bizlere bakalım. Ah Sena Bey. Ah Sena Bey. Yavren Ağlan'ın söyledikleri sallı mi acaba? Eberiniz geliyormuş. Hem de sizi evlendirmek istiyormuş. Evet. Bu hava düzü şükür şükür. Ne hale geldiğini harika hale harcet yok. Bu hava düzü şükür şükür. Hayır beyim. Bilirim. Lakin bu muhabbetin devam edip edemeyeceğini bilemem de. Ama bu aşkımız da Elde et ki göreliz göreliz. Öyle. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Sizin otocuğunuz parma işi güldükleri şey. kolaylıyor bu babasın herhalde. Öfff ya böyle tek başına bezler yapılmaz ya. Bir onun şuradan bana replik vermesi lazım. Bir de rica etsem kim yapabilir? Neydi sizin adınız neydi? Efendim? Necmettin. <gülüyor> <gülüyor> ya Necmettin. Şuradan şartının şu aktörünü okuyabilir misin bana? He? Okuma-yazma var mı Necmet Efendim? Ne demek istiyorsun? Halümeyin Tamam, ilk okul mu? Bilmiyorum, cahilleme verim. Niye anlayamıyorum Ha tamam, iyi. Yar var yani okuma yazma. <gülüyor> Şuradan da hiç yatrıyor çıktı mı daha önce? Çıkmadın. Çıkmadın. Çıkmadın, gel çık o zaman. İçer mi? Kalkış yok mu? <gülüyor> Sen öyle ilgini almak ne Şu an sade Şu an mutfaklık benim <gülüyor> oyunum adı. Sen de şu an sade değilmiş. Oyun oynuyorsun. oynuyorsunuz değil mi? Sadece sade değil mi? Şu de. ne iş yapıyorsun anlamında? Öğrencisi. bakıyorsun? <gülüyor> Aa, polis hukukunda oturuyorsun. Harika. Arkadaşlar güvencede miyiz burada? Eee evet. evet. Ben mazlum aldım <gülüyor> Bir durum olursa yani <gülüyor> Duruma müdahale edersin Güvencedesiniz diyor <gülüyor> <gülüyor> Oldu Şimdi sen her şeyi unut Burada sahnedesin Bana şu adamın lafları bak bir kabiliyet görürsen üstüne giderim ha? Belki sen polisliği bırakıp burada işe başlarsın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir çek şimdi abi Tamam mecbettim. Al. Heyecanlanma. Heyecanlanma diyorum ama ben de çok heyecanlanıyorum. Yani bir saattir hayatlarım titriyor. O da şimdi geldi böyle. Heyecanlar mısın? Bu Yani polis de toplumun önündeki bir kişi. Dillerde. Tamam. O zaman... E şimdi adam mıydın? Sen, evet adamsın. Ben kadınım, sen adamsın. <gülüyor> Çocuk aklı orada öyle yazıyor. <gülüyor> Ben, kadının laflarını okuyacağım, sen adamın laflarını okuyacaksın. Tamam mı Necmi? Başlayayım mı ben? Beni de buradan takip edersen, yaz bak şöyle durursan, kameralarda seni çekiyor. <gülüyor> Çeksin tamam diyor. Çek, Çekil, çekil falan şöyle yap. Yapma. Someliyim mi bir nokta? Ver. Ver. Hadi başlıyorum. <gülüyor> Yaz yemek yanacak biraz daha başlayamazsak. Şurada seyirciler de yüzünüz. Ben başlayayım. <gülüyor> ah Sena Bey. Sen Sena Bey'sin yani. Fasulyeden. <gülüyor> ah Sena Bey. Bak Sena Bey. Ya Yavira'nın söyledikleri saati mı acaba? Pederiniz geliyormuş. Hem de sizi evlendirmek istiyormuş. Evet. Bu hadisinin şirketine ihale girdiğimi... Tarife Hazret yok mu? Dekara bilirsiniz. O ne ya? Ağılıyor ki. Niçin? O zaman doyuyorum. Muhabbeti emniyetiniz mi yok? Söyleyiniz. Yoksa Tıpkut Sebat'ınız mı, şüpheniz mi var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hay bak, <abi, daha |tr|> seni dinliyorum. Nasıl gidiyor diye. Tamam Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şüpheniz mi var? <gülüyor> <gülüyor> Sonra Epli veriyor bana şüpheniz mi var diye. Ben ne diyorum Bu size? Uzay arıyor. <gülüyor> Oyuncu, onlara replik denir gömülü. Tamam mı? Gerçek ediyorum, sen bana bana gücünü vermek. Hayır Hayır beyim. Beni sevdiğinizi pekala bilirim. Lakin bu muhabbetin devam edip edemeyeceğini bilemem de. Sizi seven bu alemde muhabbetinizle yaşamak için şey sever. Aşkınıza sefatsızlık nerede midir ki? Ha diğer bir polümini aç, ne olur bak seni duyamayacaklar şimdi. Sizi seven bu alemde muhabbetinizle yaşamak için severim. Aşkınıza sebatsızlık elde midir ki böyle söylüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> tamam, bende, mi? Lakin küçükler. Lakin küçüklükten beri işitirir. kadınlar kadar muhabbette sebat yoktur. Hanımefendi bakıyor orada. Aaa, çalkalım. <gülüyor> Ha, ne diyoruz? Bak acile diyor oyuncu burada. <gülüyor> lakin küçüklükten beri işitirim. Sizin ateşiniz parlayışı gibi pek kolaylıkla da sönermiş. Hayır değil de hayır. Değil de. <gülüyor> Nereye kaçıyor? Ben orada hanımefendiyle konuşurken öbür renkliğe baktı oradan çalıştı orayı hemen orayı söyledi kafayı bile kaldırdı. Eğer bir kekde de böyle bir hal varsa bu bana göre değildir. Zira gönlümü kapranın aşk ateşinde o dediğin şiddet görüyorum ki benimle beraber toprağa gö gömülmediğince sönmeyecek. Ya, ya, bu ya burayı duymayın. Duymayın diyorum duymak için geldiler olur mu? Yarın meşhur oldun. Aaaa beni size hatırlattığımı duymasınlarca. Gülsünler canım yoksun ne olacak? Ee, ne diyorum? Ah ne bileyim. Ne, pardon şöyle bir yer vardı. İyi bir daha şey yapsadım. Bak sen de bir kabinet gördün sen. Yani Boris kolejinde istersen şöyle güzel bir oyun falan yapabilirsiniz arkadaşlarınızı. Niye? Düşünün ya ne kadar Başka güzel bir şey. Başka şey Aa, şiir yazıyor, roman yazıyor. <gülüyor> Güzel, Fakir, bravo. Tiyatroyu düşün da onların, bir parçası işte, uzantısı. Bir <gülüyor> dakika evet, evet. şurayı bir okusana tekrar. Şu ziba ne demek? Yani böyle, sen de bir kabiliyet gördün müşt, üstüne gidiyorum şimdi. Diğer erkekler de böyle Şuraya bir şurada. Hayır. Hayır ziba, hayır. Ziba ne demek? <gülüyor> Sizin isminiz değil mi dedi. Benim ismimse niye öyle antibiyotik ismi söylerdim, söylerdim, söylerdim. <gülüyor> hani bir tane antibiyotik var, Zitromax. <gülüyor> Ama onu der gibi, Ziba bir kadına itaat ediyorsun, şiir yazıyormuşsun. Şöyle şiir, söylerdim, söylerdim, söylerdim. Tabini et, üstüne gidiyoruz. Daha yani bir konuşma. Hayır Ziba, hayır. <gülüyor> Değerli kitle de böyle bir kalmaz da bu bana göre değildi. ...bir ay gönlümü kapların aşk ateşinde... ...o derece şiddet görüyorum ki... ...benimle beraber topluğa güvenmedikçe sönmeyecek. Ya Allah! <gülüyor> ah ne bileyim... ...ne söyledi, doğru dedik. Sözünüze, muhabbetinize inanmak isterim. Lakin sizin de iradeniz elinizde değil. Çünkü üstümüze hükmücari bir pederiniz var ki... ...bugünkü günde sizi bir başka kızla evlendirmek istiyor. İşte burası aklıma geldikçe... Bir de i̇şte burası akıllı bayağı. <gülüyor> <gülüyor> <daha iyi>, <gülüyor> bu bir <da> <gülüyor> oyunculuk refleksi var. <gülüyor> başlıyor. Nişanlı mısın? Kızlarla aramızda istiyoruz. Nişan yüzü ismi gözlüyoruz. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi burayı bir daha baştan alıyoruz. <gülüyor> Halbuki yeri. Pahalı orada. Aynı şeyi yapsak. Evet. Aaa ne bileyim. Yine sarılacak mısın? Sarılacak mısın? Ne? <gülüyor> Aynı şey. Aynı şey. Ay, Aynı ay, Ne bileyim. Ne söyleyeyim. Sözünüze, muhabbetinize inanmak isterim. Lakin sizin de iradeniz elinizle değil. Bir... <gülüyor> Üstünüze büyük cari bir pederiniz var ki bu gücü sizi bir başka kızla evlendirmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok... bana verdi görürüm ben. Her şey. Biraz cisim bana olan hükmü hiçbir vakitte size isim vermediğim sözü bozacak üreti değildir. Size ayrılmamak için icat böyle bir bağlantıyı yapmayacağım. Ben ağlıyordum sen. Bana bak. Ben çevirin. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> aleyküm selam ya kardeşim. gibi tek temsil bakış diye insanlığın bir Allah aşkına, artık kalana inece deriz. Gözüm sızlar. Tek bir şey yüreğime damlaymıyor. Yağlar Yani vallahi çok yediniz. Madem ki meraklandığını istemiyorsunuz, ben de kendimi tutar, ağlamam o zaman. Bakalım devran ne gösterecek? Allah mutlaka yadır, bu <gülüyor> Mutlaka, mutlaka. Fiiliniz de kavliniz gibi doğrudur inşallah. Bir şey yok, bir ünlü ispat edelim. Sen bir dinlenme, 5 işte dakika. Gelme, dakika durma, 1 dakika durma <gülüyor> Alo. <gülüyor> Senem ne yapar? Hiçbir iyilik falan, olsun? <gülüyor> ah. Ay ne olsun ya, bir yandan ezber yapıyorum, bir yandan yemek yapıyorum. Heh. Ne o hayatım? O üçüncü problemi kesin yapmıyoruz değil mi biliyordun? Kesin olarak o problem yapmıyor. Sen bütün verileri aradın mı? Hepsiyle konuştun, tamam? Aa, çıldırdın ben o problemi yapmaya çalışırken ya. Bir okul, üniversite gibi oldu. Üniversitede ne olacak Allah aşkına bunlar? Tabii canım, ama herkes yapamadık diyecek, değil mi? Öğretmen okulda öğretsin. Evet, çocuk akşam gelince bize öğretir. Evet. Bir, bir dakika yazdım. Cebim çalıyor. Yok, yok, kapatma bir dakika. Burada arkadaşım anne sizsiniz. Hani ne istiyorsunuz burada? Ezmek yaptım ya para bir dakika. Ezmek. O telefonu bir bata bilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Bir Çekicez böyle size, tam seyirci hiç, alfimden hiçbir şey görmüyorlar. Şöyle yapacaksın bak, böyle yapacaksın. Bir görecekler, böyle yaparsan, olmaz. Yani, göstermeyeceğim, bize gösteriyorsun. Gösterecek bir şey yok, Biz, sordun mu? Sordun. Ha? şimdi böyle bana sonra cijit yapacak. O an kendi çok dikkatli, galiba çok güzel yemek yöpe bakıyor. Böyle olur mu? Fakat eser konuşuyorlar diye bana. <gülüyor> <gülüyor> cijit yapacağız, hafendi sonra onu merak etmeyin. Şimdi ya sen şöyle olması. Burhan mı değil mi? Ha, Burhan mı ilgilenme söylemiyorum değil mi? Ona öyle yemek güzel yemekler yedireceğim. Hı. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Altını da kısalım. Ay ne curcuna ya? Peki ben sana çorba hazır olunca sana da yemek vereceğim. Merak etme. Ee, çok teşekkür ediyorum. Nasıl <gülüyor> evet, hoşlanıyor? Nasıl seyircilerin önünde olmak, nasıl bir duygu sence? Bilmiyorum, size hiç yaşamadım. Olum farkı değilim. Ama biraz ellerim falan soğudu ben. <gülüyor> <gülüyor> o kadar olurdu. <uzursuz. gülüyor> bana her gün oluyor sizinle en başta. Bak şimdi benim de öyle, buz gibi. Hanımefendi oradan bana gözünü dikip dikip okuyor, yemeği nasıl yapacak falan diye şimdi. Herkes bakıyor. Değil mi? ...sana çok teşekkür ediyorum ama gerçekselliğin memnun var ya... Yani. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bak, hani Rıza mıydın? İzlediğiniz için Neşmettin, Halis'a ne kadar? Neşmettin tuz çok koymadın değil mi? Tuz çok koymadın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Şimdi yemeğimiz şöyle güzel güzel o orada biraz azıcık şöyle demlensin altını da kıstık e seni buradan bir çorbayla uğrayacak değilim herhalde şöyle güzel yıldırım bir salata operasyonuna e, girişelim sanatalarını da çıkartalım ay eliniz ne şıkkı soğan koktu şöyle ilerime bir yıkayım. inşallah sana soğan kokmadı he? <gülüyor> kim fotoğraf çekiyor Affedersin. He? Siz mi? Rica etsem çekmeyebilir misiniz? He? Çok dikkatimi dağıtıyorum. Oldu mu? Siz de hizmetten çekmeyin. Rica ediyorum. Çünkü tiyatrına fotoğraf çekilmez. Bunu <gülüyor> <gülüyor> da <çok> atmış olurum. <gülüyor> e, Elimleriniz güzelmişsiniz. Yandı. Dışarı çıktım, sayaç pırıl pırıl dönüyor. Hayır, hiç beklenmedik mutfak engiz olaylardan biri. <gülüyor> <gülüyor> muskupolarımdan anlar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha, benim oyuncu arkadaşım. Necmet <gülüyor> <Tecbette>. Vallahi <gülüyor> Ne kadar her şeyin bir şeysi var. <gülüyor> Ve bence siz muskupolarımdan anlar mısınız? <gülüyor> He? Aslında benim genelde ana örnek bir ev erkeği. Bu ve fotokopisi durumlardan hiç anlamıyor. O sadece bu duruma çok üzülür. Onun çok yapacak işleri vardır. Meşgul bizim. Usta usta çağrılmasını önerir. Öyle o önerilen usta bir önermeyle gelmez. Mustayı çağıralım bari dersiniz. Derin araştırmalarınız sonucu musta diye biri olmadığını Mustafa'dan öğrenirsiniz. Sonunda ikna edilen sever bir usta geleceğini belirteceği gün bir, bir gün gelmez. Ha geldi ha gelecek ha geldi ha gelecek yerden de çıkamazsınız. Üç gün sonra Tam sizin evde olmadığınız bir ara uğrar ve noktadır. Nokta suçlayıcı ve yıpratıcıdır. Geldim yoktunuz. <gülüyor> Bütün bu gelişmelerin yayıldığı günler boyunca o bozuk musluk sinir dingil de temliği içinde ince ince akmayı sürdürür. Hayatınızda böyle usta kovalayan günler istemiyorsanız evinizin ustası olacaksınız 13-14 anahtarınız, maskabınız, menjeniniz, testereniz, <gülüyor> yani sıkı bir alet sepetiniz olacak. Bu aletler oldu mu? Gerisinden korkmayın. Ama tabi bir de bu aletleri kullanmayı da bilmek gerek. Yoksa alet sepeti size, siz alet sepetine bakarak. Mustun yarasını saramazsınız. Hesap kitap yaparsın, alır evet taşırsın, pişirir aş dersin, yıkarısın ödülersin, süpürürsün sinersin. Bunlar gündelik işler Bu işler hiç bitmezler Bir de ek On üç, on dört anahtar. Bu perte burada yeter, burada pişen çorbadan, perte seyreden hak eder. Karın aşı pişiren, o aşı bölüştüren, bölüştürmeniz de on üç tane aramız var. Çorbadan Bir çorba dağımsız, eten de geliştirelim. Sakin, paylaşmayı izleyelim, dişimi takışmayalım, herkese çorba. All oh. right. Gösterin. Sonuna ulaştığımızda başını unutacağımız söylemlere girişmeyin. Başa dönüp dinlemesi de mesai oluyor. Ben size ilk fırsatta geri dönerim. İsminizi ve telefon numaranızı bırakmayı unutmayın. Sesinizden sizi tanıyamayabiliriz. Çünkü henüz sesten karakter tahminine başlamadık. Benim bu kadar çok konuşmamın nedeni, hiç sesine kadar sıkılmayın diye. Dikkat! <gülüyor> <gülüyor> Alo! Alo! Aferin, ne Dedim vallaha olsun gidiyorum çok geç kaldım. Yok yok duyuyor, Çıkıyorum. telefonu duyunca kapıdan döndüm. Hı? E yok yapamadık o problemi. Yani yapılacak bir problem değil. Ayşe Bakkal'a gidiyor, cebinde 100 milyonu var. 100 bin liradan 100 bin lirası var. 100 bin liradan 12 yumurta, 120 bin liradan 15 yumurta alır diyor. Daha ben çocuğa soruyu sormadan, çocuk bana. Anne, 100 bin liralık yumurtalar varken Ayşe niye o an beş yumurtayı yüz bin liradan alıyor? Kalak mı bu Ayşe? Dedi ben öyle kala kaldım. Tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> ha, tamam tamam. tamam tamam. <gülüyor> Ay artık <gülüyor> benim çıkmam lazım. Kusura bakma. Çok geç kaldım. Zırbarıyorum zaten. Hı <gülüyor> hı. Evet. Çıkalım ben seni odadan arayacağım. İzlayacağım. Tamam. Tamam yapıyorum. Hadi bay bay. Arıyorum şimdi bay bay. Ay. çok güzel. Ayy çok kadar olmadı inşallah <gülüyor> kötü bir aşçıyla Azrail arasındaki tek fark filmin minyedir olması <gülüyor> yoksa sonuç değişmiyor her iki hikayede cenazeyle Böyle çok öldürücü yemekler vardır. Her çorba diye sunulup içmemek lazım. <gülüyor> ben ne koydum ben onunca da? Anonsiyan var mı? Ne diyor? Evet, evet, ha? Bakayım dakika. Aslı da biliyor musunuz İdeali kendin pişir, kendin yiy. Hatta hemen muhabede de gücün. Tamamen Alatürk'a bir tembellik sonucu bizim icat ettiğimiz pişir. Garson ziyanlığı olmasın diye işi bize gördürüyorlar. Ay o kendim pişireceksem niye lokantaya geliyorum? Evimde pişirir, oturur yerim. İstemezsem oturmaz, ayakta yerim. Üstelik kendimi pişirten miyiciler de sonuç olarak çok iyi pişmemiş eti, çok iyi pişmiş parmaklarla giyiyorsun. Ay, o parmaklarla birkaç hafta piyano çalamaz. Ya piyano çalmayı bilmiyorsam böyle bir sorun yok. Ama öbür cüv ararken laf olsun, torba dolsun diye konuşuyorum. Torba doldu taştı, öbür cüvü bulamıyorum. Ayy, buzluğum. <gülüyor> Kim dedi onu? Buzluğum <gülüyor> <Zoran> bakayım. <gülüyor> ha, yok, burada yok. Haa, yok. Yapıyorum ama daha o kadar eremedim. <gülüyor> Nereye koydum o kadar ben onu? Aaa bir dakika bir dakika. Çaldırma, bir dakika. Ha, onu yapacağım. Bununla onu çaldıracağım. Ve sesine giderek onu bulacağım. Yapıyor musunuz Aferin böyle bir şey? Yapıyor musunuz? Aileye kadar şanslı. Harika bir şey. Yapanlar var mı böyle kaybeder? Aferin söylediğine göre. Herhalde sık sık yapıyorsunuz. Hep ne diyorsunuz? Şurada öbürce nereye kırıklığıydı? İkin kırıklığıydı. Arayalım. Çalmıyor. <gülüyor> Açık değil çalsın. Ay çıldıracak benim telefonlar. Her şeyin peşinde koşuşturduğum yetmiyormuş gibi bir de nereye koydunca telefonu koşuşturması var. Zaten çağımız insanının amacı, yaşantısı artık hiç düşünmeden sağa sola koşuşturmak biçimleri düştü. Her gün hepimiz oradan oraya gibi koşuşturuyoruz. Niçin? Eğer ömrümüzün sonunda, onu da görürsek tabii. çünkü ömrümüzün sonunu tam göremeyenler de var. En başındayım sanırken Sarp diye gidenin haddi hesabı yok. Her neyse, bu ömür boyu koşuşturmamızın nedeni, sadece ömrümüzün sonunda kendi kendinize ve çevrenize ben vaktimi boşa geçirmedim diyebilmek. Aslında ne saçma bir şey koşuşturmasını yaşıyor. Üstelik hesaba bulunursa, insan insanoğlu genelde vaktini boşa geçmiyor. Örneğin, sayın eşim sakal tıraşına ayırdığı zaman çok gereksiz ve müthiş bir vakit kaybı olarak görüyor. Sonunda kalmadıkça tıraş olmuyor. Sabah sabah evde tıraş olmak zorunda kalırsa, he, çıldırıyor. Vallahi yüzünü mutlaka birkaç yerinden kesiyor. Sonunda kendini özgür bir çözüm buldu. Sabah kalkıyor, derhalde yüzünü yıkıyor ve tıraş sabununu sürüyor gıcır bir termatik açıyor. Fermatiği banyonun penceresinden sokağa koyuyorsun. Kullanılmadan önce atılan harbi dergi sayesinde tıraş derdine son burası Türkiye yok öyle diye yüz sabunu çükreyerek kahramanca çıkıyor banyoda. Tıraş işini üç saniyede indirdim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar peş sakalıyım. <gülüyor> Ee, örneğin siz hanfendiyeceğiz. sabah kaçta kalkarsınız? Bütün gün neler yaparsınız? Hı? Evet. Yumaş oluyor mu kadar? Evet. Yedide kalkıyorsunuz. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz. Günlüğün bir koşturma var mı? Evet. Neler yapıyorsunuz? Bunlar nasıl? Bu da mı onlar? Neredeler? Yeni <gülüyor> çocuğunuzu aç bırakıyorsunuz. Asılır işte. <gülüyor> mi? Ay bak şey çok şeker. Dört tane çocuğunuz mu var? Allah bağışlasın. Ay hanımefendi biz siz de bir gün <gülüyor> şöyle <gülüyor> beraber bir kahve içelim der. Şey. <gülüyor> Ay ne yapıyorsunuz? Yedide kaldırıyorsunuz. Bakayım benimkinden değişik mi sizinkiler? <gülüyor> Okula salın Nasıl salın ya? Ben de bir biçimde salıyorum. Alışveriş olan meyfendiler misin? Pek Ama nasıl söylüyor? Vallahi bu kadar da kadınlar böyle eşlerimize de saygındayız işte. Yani hep değil diyor. Yani pek değil falan diyor. Katı yani sert bir biçimde. <gülüyor> Ay çok şey ya Biz gelsem böyle söylerdi. Niye çekiniyor musunuz efendi? <gülüyor> Siz bir gün ne gel yapıyorsunuz? Sabah erken saatte iş, akşam. Siz de iş yasanıyor musunuz? Sanılan kurttan mı? Çocuklarla beraber. <gülüyor> e efendi çalışıyor. Dört tane çocuk var. Biraz yardımcı olmuyor musunuz? Bizim <gülüyor> peki yok olur. Evet <gülüyor> eser dikti e Evet, maalesef Türkiye'de kadınların... <gülüyor> <gülüyor> neyse, neyse, bu konuda da girmeyelim pek. Vefakar bir çilekeş Türk kadının durabını bir sonraki oyunda olduk. <gülüyor> e Efendim, bir koşuşturma oluyor tabii dört tane çocuk olduğuna göre. İşten çıkınca neden yapıyorsunuz? Kuşla kuşlara geliyorsunuz. Yemek hazırlıyorsunuz. Yani kontrolü. Derslerin kontrolü. Beyefendi nelerin kontrolünü yapıyor? Televizyon, Televizyon yapıyor. <gülüyor> harika ya. Tipik yani. Ben çizdim size. yani Çizdim deseydik resminimize. Çok güzel çizdiniz. Harika vallahi. Şöyle yapıyorum efendim. Ee, kime sorayım kime sorayım. Kime sorayım kime. Söyleyeyim ben yanı başındasınız. Alikanslarca soru soruyorum, neden bakıyorlar? <gülüyor> Size ne söyleyeyim o zaman. Hayatınız boyunca ne gibi icatlar buluşlar İcat yaptığını Yani bunlar ya normal icatlar. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> normal icatlara giriyor. Yani o demin dediğimiz, hani vurgat anlamında bir icat. Aslında hiçbir şey yapmamak çok zor. Ben yani dikkat edin bakın devlet memurlarına bile mesai saatlerinde kendilerini oyalayacak ya oyalantıları vardı ne bileyim. Oraya buraya gereksiz telefonlar açarlar, lafla ederler, topu oynarlar, loton oynarlar. Yani devlet memurları bile öyle hiçbir şey yapmadan duramazlar hanımefendi. <gülüyor> Peki beyefendici? Siz günde kaç saat televizyon seyrediyorsunuz, ortalama? <gülüyor> <gülüyor> Üç saat, dört saat. Üç <gülüyor> saat. Tabii bunun yarısı maç olmaz. Maç da <gülüyor> maşallah her gün var. <gülüyor> Artık. Canım <kalın> ne <gülüyor> Ne diyorsunuz bu işe? Herken alıp geldim. Allah. Bakar ben seviyorum. Maç seyrediyorsunuz. Hayır. Koştu muysunuz? Hani o şey maçlar, milli maçlar falan çok hoşlar. Ama her dakikada maç var yani. Alçık adala maç. Ama peki. ben sizi dışında tutuyorum. <gülüyor> vallahi çok fazla hoşlanmıyorum. söyleyeceğim. Üstelik çok vaktimi çalıyor. Ee, Seyretme efendim. Ben o sırada başka bir televizyonda başka bir şey buluyorum kendime. Ondan ayoluyorum kendime. Ee, peki, başka? Siz hanımefendiciğim günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? <gülüyor> Hayır. Siz, evet. evet. Belge. Evet. İki saat falan ne yapıyoruz? İki saat. Evet. Bazıda yazı o telefonu deneyim. Senekli yapıyoruz. oluyor. Telefonu, telefonu, telefonu, telefonu. Öyle mi? Senekli yapma müzikli kadar anlayalım. Evet. Müzik dinlemeyi daha tercih ediyoruz. Evet. Yani görüntüsüz evet. müzik dinlemeyi tercih ediyoruz. Aslında televizyon da bir. Ama karşısına geç böyle 3-4 saat televizyon seyretmek yani çok önemli bir kuruluş olmasına geliyor. Beyefendi dünya çok hızlı dönüyor. Her gün yepyeni şeyler bulunuyor, icat oluyor. Aslında bir şey bulmak, bir şey icat etmek o kadar zor bir şey değil. Mi? Başkalarının fikirlerini bir araya getirerek o fikirlerden o başkalarının fikirlendiği sonuçları çıkarmak. Nasıl pastör, pastörizasyon. acayip bozulmuştu. <gülüyor> ve onların izinden giden ünlü İngiliz bilim adamı Alfred Obstruksiyonu bulmuştu. <gülüyor> ve bu birbirinin ışığında bir İtalyan fırlaması olan Giorgio sinyal sinyalizasyonu mesafesi o sinyal lambalarını icat etmiş <gülüyor> ve pazarlamıştı. Türkler de bu buluşlarda geri durmamışlar. Ünlü bilgimiz Azmi Kanal Kanalizasyonu <gülüyor> <ziyanmıştı>. <gülüyor> Daha sonra bütün özel televizyon kanalları o kanalizasyondan çıkmıştı. <gülüyor> Biz de onların karşısına geçmiş oturmuşuz zaman cinayetindeyiz. Çoğunluğum sandığının tersine ki bu çoğunluk elit tabaka değildi. Öyle olsalar çoğunluk olmasa onlara elit tabaka denirdi. İşte bu elit olmayan çoğunluğun tam tersine herkesle birlikte haklı olmaktansa tek başına Haksız olunan buyurdu. Valla. Çok da aynı. Örneğin 14 akşam televizyon izleyenlerin yüzde 23'ü bilmem ne programına çakımlanırken yüzde 18'i hemen evet, aynı kolağında bir daha gemiyizdir. Yani bu konuda müthiş bir gürültü ve yarış sürerken ülkenin yüzde 40'ının televizyona bakmadığını kimse hesaba katmıyor. Hoşçakalın. <gülüyor> Şimdi şu zaman bir kapıcı telefonumuz var. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir zaman çalışmaz. Bakın, hmm. Hiçbir zaman orada değildir o sayın kapıcı. Ama biz belki böyle yanıt verir diye böyle bekleriz. Çağımızda artık her işi makineler yapıyor. İnsan eliyle yapılan işler bize kalmıyor. Bu umutsuz çağda henüz makinleşmeyen, insan eliyle yapılabilecek işler arasında en önemlisi birine tokat atmak. Vallahi. Herif çift insana böyle bir tokat atma arzusu veren sağlı sağlı beni, gibisinden insanın suratına mermi hatta manu bakan biri ise yani tokatlamak daha özgün olabiliyor. Ee, bir kapıcıyı soba vurusundan nasıl ayır Bizimkini edemeyiz. <gülüyor> çok zor yani, çok zor. Sayın kapıcımız, soba borusu Salim Bey'i şöyle koyun Onun yanına da bir adet soba borusunu şöyle dikine koyun İlk bakışta ikisini birbirinden ayırt eden bir şey yok Bakın hangisi boru, hangisi Salim? Hiç beğendirdin şöyle daha dikkatlice baktığınızda Soba borusu Salim'in suratındaki Hadi sokaklayın be <gülüyor> İfadesinden onu ayırt edebiliyoruz çünkü boruda. da Böyle bir ifade yok. Sayın kapıcımın soğuğu burası Salim Bey bizim apartmanın kapıcılığını ek iş olarak yapıyor. Aslında kendi yanındaki apartmanın kapısı burada doğru bir çıkmıyor. Ancak para toplanacağı günlerde birden beliriyor. Elinde koca bir çanta, ağzında ağzından büyük bir sakız. Bütün günün hızla dolanıyor. Bir çanta para topluyor ve ortalıktan kaybıyor. Mayanide ev almış. Ve güneşleniyor herhalde orada şimdi. Aa, aa, güneşleniyor herhalde orada <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Pancar oldu. Of. Yine en iyisi anahtarı paspasın altına koymak. Güneşleniyor yok.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 sesine kadar sıkılmayın diye. Dikkat, sesine bir saniyse var. Aa, sizi tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim. Özlü ve kısa mesaj bırakmaya çalışacağım. Dün hayvanları koruyalım yürüyüşüyle ilgili olarak. Var. Allah bağışlasın. Yani çocuklar okusunlar, öğrensinler, iyi yetişsinler, bizden ileride olsunlar diye büyük bir çaba sarkıtıyoruz. Yani, hani Türkiye'ye yetiştiriyoruz onları? Hani gelecek için yarını nasıl olacak acaba bu ülke? Yani i̇nsan zaman zaman umutsuzluğa katılmıyor diyor. psikoloji, psikiyatri, kataloglarında satışa sunulan yeni çıkan değilse hastalıklardan biri de geleceğe güvensizlik. İnsan bu psikotiklere giderek gelerek de bir de bir güven kazanamaz. Çünkü psikotiklerimiz de yarınından önemli değil. <gülüyor> Birilerinin aşırı zengin. Yani büyük bir çoğunluğun aşırı yoksul olması. Birilerinin bir önce köşe dönmesiyle aşırı bir ülke için hiç de iyi şeyler değil. Ay ekonomi zahmet benim çocukluğumdan beri kemer sıkılıyor. Valla sıkıla sıkıla kemerliğimiz saat kayışına döndü. Aslında ekonomi dediğimiz şey o kadar burunlu dışını, o kadar uygulanması zor bir şey değildir ki. Ekonomi bilimseldir, aritmintikseldir. Gerçekten bir milyon varsa beş milyon harcayamaz. IMF'den dört milyon rica ederiz sorunu çözemez. Aslında olay çok basit. Ekonomi İşin uzmanları konuyu bilmiyorlar. Olay şu kadar basit. Sen saatini bana ver. Merak edince saati bana sor. Ben sana saati söyleyeyim. Herkesin Rolex saati olması gerekmez. Değil mi? Yani özünde, doğada her şey acayip dengeli yaratılmış. Zenginler olduğu kadar yoksullara da şanslar sunulmuş. Yani dikes ki zenginler zengin oldukları için basit falan, fırsatları avrunda değerlendiriyorlar. Yoksullara bir fırsat kalmıyor, yoksullara bir şey bastırma durumu yok. Onlar ancak zengin olma duygularını bastırabiliyorlar. Örneğin bir ihaleye, bir açık aklımaya parası olan girebiliyor, parası olmayana fırsat kalmıyor. Yani parası olmayanın ihaleden haberi bile olmuyor. Onda pembe ihale kavramı gelişmiş değil. Ona ihale nedir diye sorsa sana böyle boş gözlerle bakarım. Valla yani kamşağıpamuncan şey da yani, yani ihale İhale... yetmiş ihale ihale devletin durup dururken birilerini zengin etmesi falan biçiminde Yanıt verebilir işte iş bu yüzden bir işçi ile bir işveren arasındaki en önemli fark işçi nasıl çalışıldığını bilir işveren Niye çalışıldı? Değil mi? Doğrusu da budur. Tam tersi, hı? tam tersi ne korkunç olur? İşveren nasıl çalışıldığını bilecek, işçi niye çalışıldığını? Nasıl çalışıldığının ayrıntısına varan bir işveren, hemen kola işçisi. Şimdi orada bir çalışma yapalım. İşçi çalışmamaya çalışmaktadır. O işçi haybeye karar almaktadır. Niye çalışıldığının bilincine eren, bir işçi içinse çalışma nedeni kaldı. O işçi de kendi adına haybeyle çalışmaktadır. Yani bu durumda kimse çalışmak, diyorum ya doğanın kendisine has bir devleti var. Birileri işveren mi yaratıldığı için geri kalanlar işçi yaratmışlar. Yani daha kapitalist bir mantıkla bakıldığında işveren olmasa ortada ne iş var, ne de işçi. Komünist açıdan bakıldığında işçi olmasa o işveren... Kime? Hangi işi veriyor? Ha, tabii bir de insanların hepsinin aynı zeka düzeyinde olmayışından kaynaklanan bir eşitsizlik de var. Kimileri saate uzun uzun baktıktan sonra zamanı aldılarken, saate bakmadan saati söyleyenler, kimisi leb demeden lebrevi sunarken, kimine ne söylesem bir kulağından giriyor, öbür gözünden çıkıyor. Siz bunu gözünüzle görüyorsunuz. Ayol piyanonun başında oturan piyaniste, siz bu piyanonun piyanisti diye soranlar. Ham herkesin beyni ayrı film atıyor. Kimeninki boş dururken bir on Şimdi nasıl kadın perdeler ütülerken merdivenden düşer? Şimdi ütülemeden asmış perdeler. Sonradan ütülemek. Buna gelse demiş, dereye merdiven dayamış, çünkü merdivenler durduğu yerde tüylenmiş merdivenleri böyle. Naz <gülüyor> kadın merdivenler düşmüş, merdivene bir şey olmamış. <gülüyor> Demem o ki insanların farklı zekalarda olmaları bu sınırsal farklılık. Herkes aynı zeka düzeyinde olsa herkes birinci sınıfta, ikinci sınıfta ne yazıyorlar? Ha? Bir polis. Vallahi. Evet. hay bir işim var polisle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok daha okulda. Evet çok prensip sahibi genç bir arkadaşım. Evet. Okulda meşhur oldu he. Vallahi. <gülüyor> Şiir falan yazıyor. <yedim>. Tanışanım diyor. Tabii, <gülüyor> <Hadi>, Tanıştırırım ben sana. <gülüyor> Heee. <gülüyor> tamam tamam böyle şeyler sanılır mı ya? <gülüyor> yani nereye gidiyorsunuz? E tamam gidelim. Sadece tamam, önünden sonra geliriz. Geliriz ya bitiriyorum 3 sayfam kaldı. Hıh? Evet. Tamam oldu söylerim. Söylerim söylerim. Tamam oldu. Hala. Kendinize istediğinizin hepinize çok çok selamları, saygıları var. Ee, oyunu bozsa için hepimizden özür diliyor ama Necdet'e ayrıca selamları yani. <gülüyor> <gülüyor> Sana ayrıca selamları var. Oh, vakit efendim ilerledi. Bu saatten sonra ben provaya gitsem de prova bitecek. Ben gidene kadar zaten bu prova biter. Tabii ki de acayip bir şey Alo? Alo? Naime? Ha, benim ben, Naime. Ya ben provaya gelemiyorum. Hı. Daha mert de gelmedi, onu merak ediyorum. Ben bu saatten sonra gelsen zaten prova bitecek. Tabii, tabii tabii öyle. Ne bileyim ben, gelemiyormuş diye. Sen Mustafa'ya söyle, Mustafa Yücel'e söylesin. Ha, Yücel Kemal'e söyler, Kemal Mehmet'e söyler, Mehmet Erdinç'e söylesin. Kırça'ya Erdinçiz. <gülüyor> tamam. Oldu. Tamam canım, ha. e, hadi hadi. Öf. Bugün de gidemedim provaya. Yani ilk kez olmuyor. Her gün bir sürü bir hesabı duyulmaz olay çıkıyor karşıma. Yapmak istediklerimi yapamıyorum, yaşamak istediklerimi yaşayamıyorum. Şimdi her yıl başında karar alıyorum. Bu yıl yaşamak istediklerimi yaşayacağım. Aa, karar almak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Her gelen yıl hiç düşünmediğiniz, istemediğiniz serüvenlere sürükliyor sizi. Aslında bu yıl fena başlamak. En azından gelecek yıldan daha iyi. Ooo, gelecek yıl gelmese dahil. Allah her şey giderek kötüye gidiyor. Bunu gözümüzde somut olarak görüyoruz. Kuruntularımızda sarman koşuşturuyoruz sanal şeyler peşinde. En olmadık şeyleri dert edinme. Ay dert edinmeyi seviyoruz. Yazın gökyüzüne bakıp, hey, Eyvah! Altı ay sonra kış gelecek. <gülüyor> diye dertlerle, dertten avans almak gibi bir şey. Daha biraz bir çözüm üretemiyoruz bir çözüm, çare olmadığında eminiz, eminiz. Öyle bir çözüm, bir çare olsa bizim aklımıza gelir. Sağ ol. Aptal mıyız biz? Öyle bir çözüm, bir çare olsa değil mi? bizim aklımıza gelirdi. Biz düşünürdük. Sokakta yürüyen herkesin birbirine pis kurması, sulat asması, gıcık kapması. Yani ne kadar saçma. Çünkü daha tanışmıyorlar. Daha tanışmadan bir gıcıklaşma ...senin ne kendisine ne de bir başkasına güveni kalmış. Genel bir güvensizlik ortamı içindeyiz. Bu güvensizlik ortamı içinde de çok aklı başında davranıyoruz, derin Seçim zamanı geldiğinde... ...kine oy vereceğinizi bilemiyoruz. Yani... ...kine versek oyumuz ziyan olmaz diye... ...at yarışı oynar gibi oy kullanıyoruz. Zaman zaman... ...esas atlara sinirlenip... ...sürpriz atlara oynuyoruz. Seçim sonuçlarını önce böyle garipziyoruz. Sonra kanıksıyoruz. Hatta loto oynar gibi oy kullanmıyor. Birilerinin birden fazla oy kullanarak seçimin içine ettiğini unutarak bu sonuçları giderek öneksiyonuz. Milletvekilliğinin meslek edinmiş tipler var. Sen kime oy verirsen ver, gene onlar seçiliyorlar. Verdiğimiz oylar sonucu... Birini başbakan yapıyoruz. Sonra da karşısına geçip, yani televizyondaki görüntüsünü karşısına. Yoksa ona oyu verdik ya sabahlarım başbakanlar gidiyor. Kendisiyle karşılıklı kahve içme ve ona şşşt hey! Seni ben başbakan yaptım. Diye gelme hakkımız yok. Yani gazetedeki fotoğrafa ya da televizyondaki görüntüsüne bak. Yani boru değil. O başbakan diyor. Onu ciddiye alıyoruz. Ya biz ona oy vermesek o nereden başbakan oldu? Ha? Kimse ona oy vermesin. o kim oluyor? Her şey bizim başımızın altından çıkıyor. Ama bizim başımızın altında ne yapsın? Kimi seçsek fark etmiyor. Düşünceleriyle çağlar boyu insanda ışık tutmuş olan Sohok Hükümet otlarsa devlet geviş getirir. <Gülüyor> gibi dinler etmemiş. Güçüne <gülüyor> ben oydurdum. Nasıl ama? Fen bilimci mi? Altın harflerle bir yere de yazılabilir. Oo! Paketle ilerledim. Nurseliler de oraya varmışlardı. E 3. Dünya Savaşı'na <gülüyor> bir şey kalmadı. Elimizi çabuk tutmalıyız. Herkesin bir son kullanma tarihi vardır. Ben onu kötü biten hikayeyi sever. Böylesi daha gerçekçi oluyor. Yaşamayı bilmek, doğmayı bilmekle ölmeyi bilmenin arası. Doğmayı bilmiyor, bizi doğuruyorlar. Ölmeyi niye bilelim? Nereden bilelim? Birkaç kez ölünmüyor ki. İkisini de bilmezken ikisinin arasındaki yaşamayı nereden bilelim? <gülüyor>